Bunlar bizi hangi isimle anacaklar, ne gibi sıfatlar verecekler bize, nasıl biriydi diyecekler. İnsanların dünyadayken yaptıkları bazen onların isimlerini etkiler, isimlerinin üzerine bir sıfat olarak yapışır ve bazen isimleri unutulur, onunla beraber anılırlar. Vaktiyle adamın birisi meşhur olmak isteyince, çeşitli sanat dallarını denemiş olmamış, çeşitli işlere girmiş olmamış, çeşitli mevki ve makamlara erişmek istemiş olmamış, ama meşhur olmak da içinden fazlasıyla bir istek halinde geliyor, gitmiş Zemzem Kuyusu'nun içerisine bevletmiş. Bu adam tarihe ismi anılarak kalmadı. Bugün Bevvali Çehi Zemzem diye bir isimle kaldı. Ziya Paşa'nın ünlü beytinde geçtiği gibi Bevvali Çehi Zemzem'i lanetle anar halk, sen kendini Kabe gibi hürmetle benamet. Önemli olan Kabe gibi hürmetle anılmaktır. Yoksa zemzem kuyusuna ve kişi olarak anılmak değildir. İstanbul'dan acaba atalarımızın arasından kimler geldi, kimler geçti? Geriye doğru düşündüğümüzde kimlerin hangi sıfatlarla anıldığını, o sıfatların üzerlerinden hayatları boyunca belki de iyi yahut kötü, onların duaları yahut zemmedilmeleri nasıl gelişti bunları düşünmek lazım. Efendim vaktiyle 2. Mahmut zamanında İstanbul'da, Avarelerden bir adam yaşarmış. Biz buna tarihte münasebetsiz Mehmet Efendi diyoruz. Hani bugün dilimizde kullanırız ya, herhangi bir şeyi uygun olmayan ortamda, uygun olmayan şekilde yapan birisine münasebetsiz Mehmet Efendi tanımlamışını yaparız. Onu öyle tanımlarız. İşte o münasebetsiz Mehmet Efendi 2. Mahmud'un zamanında yaşarken bir gün 2. Mahmud merak etmiş. Şu münasebetsiz Mehmet Efendi nasıl birisidir? Ne tür münasebetsizlikler yapar? Hele şunu getirin huzura da biraz sohbet edelim demiş. Adamı getirmişler. Saraya gelince izzet-i ikram gayet güzel. Ama adam çok mantıklı. Her şey o kadar güzel söylüyor, o kadar güzel sohbeti var ki ağzından bal damlıyor. İkinci Mahmut bir yarım saat, kırk dakika kadar kendisiyle sohbet edince demiş ki ya mükemmel bir adam. Herhalde bu adama bu münasebetsizliği Yersiz yere taktılar galiba. Aradan hayli zaman geçmiş. Bir gün ikinci Mahmut Bağbali'yi teftiş etmekten dönerken tam Bağbali yokuşunda, bugünkü Cağaloğlu dediğimiz semtin yokuşunda birdenbire bu adamla karşılaşmış. Faytonla yukarı doğru çıkarken kendisi Mehmet Efendi aşağıya doğru geliyor. Padişaha arzım var demiş. Sesinden tanıyınca padişah da perdeyi hafif aralamış. Hele arabacı dur demiş. Araba durmuş Mehmet Efendi'ye bakmış padişah. Mehmet Efendi kendisine ne var, ne istiyorsun der gibi bak, soran gözlerle bakan padişaha. Demiş ki, hünkârım demiş, siz zurna çalmasını bilir misiniz? Hünkâr demiş, yok bilmem. Sonra da merak etmiş, acaba ardından ne çıkacak, ne söyleyecek bu adam? diye. Vallahi hünkârım ben de bilmem demiş. İyi ama demiş, neden? Benim demiş, Bursa'da bir halamın oğlu var, onun bir teyzesi var. Teyzesinin damadı da zurna çalmasını bilmezdi. Bu sırada atın ayakları yavaş yavaş yokuşta kaymaya başlamış. Arabanın geriye doğru hareket ettiğini gören padişah, ''Çekin şu Mehmet Efendi'yi gözümün önünden, bu hakikaten münasebetsizin biriymiş.'' demiş. O günden sonra münasebetsiz Mehmet Efendi'nin lekabı katmerlenmiş. Efendim tarihe hangi sıfatla hangi atla kalacağımıza dikkat edelim.